Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Salih evladımızın ricasıyla Hazreti İbrahim'i bin Etem Kudüs'e daulu aziz efendimizden birkaç kelime konuşmak arzusunu hissettim ve konuşacağım inşallah. İbrahim'i bin Etem Belih padişahıydı. Belih padişahı Gece Seray-i yatır. Seray-i Hümayun'unda yatırken damın üstünde bir ayak tapırtısı eşitmişti. Seray-i üstündeki bu ayak sesi ne dedi? Deve yitirdim, deve arıyorum dedi. Ayağın sahibi, ayak sesinin sahibi. yahut damın üstünde ayak sesi olurmuş, deve olur mu? Yani deve damın üstünde mi olur dedi. Bay gafil padişah dedi. Allah'ın Allah'ın rızası dedi. Yataklarda gerili gerili yatmadan mı olur? Kaksan da Allah'a kaza namazı kılsan, boyun büksen, Allah desen gözlerinden yaş döksan olmaz mı dedi? Böyle mi bulacaksınız Allah'ın rızasını dedi? Çok müteessir oldu sabahlar uyumamıştı. Lakin kalkıp da ibadet etmeye Vaziyet müsait değil, daha gönlü yoktu, padişah, tantanalı çok, büyük padişah. Serayin'e geliyor, Seray-i tahtına geliyor. Kırk tane altın kaftanlı cariye önünde yürürmüş, kırk tane de arkasında yürür. Varmış tahtına oturmuş, tahtına oturduktan sonra erkanı devlet karşısına düzülmüş. İşte eski emret tutuyum devri, padişahlık devri bir adam insanı yararak da geliyor gözleri büyükçe sokalım vizat çorabını dışından çekmiş aşiret vaziyetli böyle kervan yani kervan başları gibi ne, katırcılar gibi kimse seslenemiyor hiç kimseden de izin istemiyor padişahın ona da varmış ne oğlum ne diyorsun sen demiş ne diyeyim ben han'a geldim demiş. Han değil oğlum burada padişahın serayı hümayunu.'' demiş bura. Sen de ne ver kimin demiş Babamın gidi, onda ne ver kimin gidi? Dedemin Daha evveli cehetimin Daha evveli ondan ondan. Biri gelip biri giden yere han diller. Sen emanetsin burada böyle mi düşün demiş geriye dönmüş. Kim olsa buna inanırsınız bu söyleyene. Meryem'e akşam da bu gelende Hızır Aleyhisselam'mış. Hızır Aleyhisselam irşad etmek istiyormuş padişahı. Ruhum çok daraldı demiş yani atları çekimde bir ova çıkalım demiş belki geçer şu halim. Atlara binmişler ova çıkmışlar. Arkadaşlarından ayrık gitmiş ama kalbinde bir ataş konulmuş. Cahil cahil yanıyor. Gelerken böyle atın eğerinden <gülüyor> intaba. <gülüyor> Oyan ya İbrahim böyle manası bu hiç onu duymazseden gelir atın eğerinin kaşından biliyoruz musunuz değil mi kaşı kaşından tekrar <tıklı> intabah kable ententebah ölmeden evvel uyan ya İbrahim öldükten sonra uyansan fayda etmez öyle diyorlar yine biraz daha ileriye gelince bir geyik çıkmış geyiğe böyle okunu yayına doğruldukta Sıkacağı zaman geyik geriye dönüvermiş. Lisanı halile yahut lisanı galile. Ey İbrahim demiş geyik! Allah seni o oğlamanın için mi etti yoksa beni bulsun, bana ibadet etsin diye mi haluk etti Oğun için mi halkolundun deyince ağlayaraktan aklına aşağı inmiş. Padişah o çengellerini çırpmış soymuş, Çobanın takkasını, keçesini giymiş. Demiş doğarı da sevgimi için tahtı tacı da sana veriyorum. Ben geleyim demiş. Gitmiş bir meşayika hizmet etmiş. 18 sene dağdan odunlar çekmiş. Odun çeken babacığım diye ondan sonra kutbu cihan olmuş. Kutbu cihan. Çok menakalı var. tabi şimdi yola çıkacağımız için sığmaya imkan yok. Ben buradan diyas bir evet vermek istiyorum. Onun diliyle. Birisi geliyor efendim diyor ben bir türlü ıslah olamıyorum diyor. Ama evet bir de ıslah olayım diyor. Oğlum ne ediyorsun? Çeşitli günahlar ediyorum diyor. Günah ediyorum. Nasıl günahtan kurtulayım ha babam evit ver. Peki oğlum diyor. Merem Allah'a tanımayın günah ediyorsun. Bari diyor onun nimetinden yem diyor. Allah'ın nimetinden yiyen bir insan bir adama tenezül etmeyecek olursa As olacak olursa onun evine varmaz, ekmen den yemez tamamından, diyor. Ben diyor düşündüm, o adam düşünüyor. İneğimin sınırına kadar, tarlamın mahsuluna kadar, iyi yerden gelen nimet Rabbim'in nimeti diyor. Onun gayri bir nimet yok ki onu yiyip, edime hem Rabbimizin nimetini yiyeceksin de, hem de Allah'a As olacaksın. Bu doğru mu dedi? Bu günah değil mi? Aman efendim evinin artırma tesir etmeye başladı. İkinci dedi. Merem dedi nimetini yemeden de haya etmeden Allah'a ası oldun. Namazını geçiriyorsun. İbadet etmiyorsun. Günah söylüyorsun. İyi mi dedi evinde oturma Allah'ın. Allah'ın evi nereye? Allah'ın halk ettiği evde dünyada oturma. Dünyadan dışarıya çık dedi. Yerin altı üstü göğün altı Allah'ın dedi. E "Ben nereye çıkayım?" dedi. "Burdan çıkmaya imkan yok ki." "Allah'ın gayri bir yeri yok ki. Yani ben öte yanına geleyim ve ve mahkum, iğne mekuntum. Siz neredeyseğiniz ben ordayım. Bütün mekanı ben sana ettim.'' buyuruyor. "Ben ne yapayım?" dedi. "Nereye gideyim?" "E hemen dedi, bir eve misafir olsan, ekmeğini yesen, o evde de yatsan, o evin ırzına, namusuna, malına, canına bir hakaret yapabilir, bir ırstı gidebilir misin?" Yani, ekmek yediğin sufraya bıçak sokabilir misin? İnsan ikna insana yapabilir mi? Yapamam, dedi. Öyleyse, halik Zülcelal'ın hem nimetini ye, hem de evinde, yani halk ettiği dünyasında dur, hem de günah ayıp değer mi oğlum, dedi. Efendim, bağrım yanmaya başladı, Evinin Allah aşkına artır, dedi. Evinin artır, peki oğlum, dedi. Merem bu ikisinden de tesir etmedi. İrşad olamayacaksan üçüncü evidim. halik Zülcelal'ın görmediği bir yerde yap günahını dedi. Allah görmesin günah seni. Ne yapansın sen amca? Ben akaidim var, bilirim. Halik-i Zülcelal وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِمْ verit buyuruyor. Yani ben size hapli verid damarınızdan daha yakınım. Kalbin yanına gelen damardan, bir orada şah damarından daha yakınım size diyor. Allah gecede gecenin zift karanlığında kara karıncanın karadaş üzerinde hem yürüdüğünü görür hem ayağının tapırsızını duyar. Çünkü hayat, ilim, semiği, basar, iradet, kudret, keram, tekmin sıfatları var Allah'ımızın. Yani işitmesi, duyması böyle. Ben nerede günah issem Allah'ım görür bir kulun yanında günah ederken kıpkırmızı geçiyorsun, eline bir sigara alsan da böyle içerken efendinle ne yani yere geçiyorsun da bunu Allah gördüğünden hiç utanmıyor musun dedi. Ben çok müteessir oldum, ben evinin tesir etti ağlamaya başladı. Allah aşkına daha var mı evin var dedi. Bu günahlardan kurtulamazsan bari dedi, Ezrail aleyhisselam gelince canımı vermemdi. Yani canımı alma Allah aşkına, ben tevbe edeceğim, istiğfar edeceğim, kaza kılacağım, boyum bükeceğim, gözümden dökeceğim, bu işi kurtaracağım, git Ezrail buradan, de. Deyirsem gider mi Ezrail, dedi. Gitmez efendim, dedi. E gitmeyecek Ezrail gelir de, yakayı ele verirsen, yakayı ele verirsen, şudur hangimizin gelecek sene kalacağımız, yarına kalacağımız belli de Allah bizi ayıktırsın kurban olduğum Allah. اِذَا جَاءَ اَجَلْهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecel geldiği vahad ne bir adım ileriye attırır oğlum dedi, ne bir adım geri attırır. Olduğu yerde canınız verin. Öyle olunca ölüm gelmeden ne hazırlanman yavrum dedi, ne hazırlanmıyorsun. Efendim daha evidim var mı? Evet bir evidim daha var dedi, yani Kabirde sual melekleri gelince suala cevap vermeyeceğimdi. Cevap almadan giderler mi? İki melek gelir çınarlar gibi, gözleri yalburlar, şimşaklar gibi, biri sualiler, eder gök gürler gibi, dünya döner bir gün alem fan olur, münker nekir gelir çok dillal olur. Onlar suala cevap almadan ayrılırlar mı? Ayrılmazlar dedi. E öyle olunca sual zamanı gelmeden suala hazırlansan ne? Rabbüke dinüke ve nebiyyüke ve kitabüke diye başlarlar. Takır takır takır sual başlar, Arapça cevap vereceksin, Arapça bilmen dilin açılırsa vereceksin. Kimisinin dilleri lal olup kalacak, Allah itmesin. Yalnız namazın, ibadetin, itaatın ayağa kalkacak deva vekili gibi. ke deyince namaz diyecek ki Rabbü, Allah-u Teala Hazretleri diyecek namazı hiç geçirmediyse ve nebi yüke nebisi Hazreti muhammed Hazreti muhammed ve kitabüke kitabı kur'an-ı kerim ve gıblatüke gıblası beyt-i şerif böyle namaz suala cevap verecek bilemezsen ne olacaksın oğlum dedi suala hazırlansan olmaz mı ibadet itaat etsen olmaz mı dedi <gülüyor> peki efendim daha ümidin var mı Mizan hesap kitap görülünce günahın ağır gelirse zebanılar gelir tutar ellerini kollarını buhalarla bağlarlar zincirlerle gitmemdi ben cehenneme gitmemdi dayadılır mı dedi Allahu u Teala melaiketün zilazun şidadün la yasunallaha Allah'a emarahüm ve alune mâ yü'merum buyuruyor dedi cehennemin üzerinde melekler var hılzaklılar gayet kılzatlılar, şiddetliler pek şiddetli hiç merhamatları yok kılzatlılar, şiddetliler Allah'a ası olmazlar Allah'a ası olmazlar emrolundukları ma'i işlerler e, Ni emril edildiyse onu muhakkak yerine getirirler seni sürürler, götürürler sevabını çok yapmaya bak da mizanda sevabın ağır gelsin de cennete alaya git kuzum dediler ondan sonra Ağlayarak tövbe etti. Sızladı. Halık'ı Zülcelal İbrahim'i bin etemin Ethem'in halifesinden etti bu. Allah'a en asık olu. Ya Rabbimiz biz de asıydık. Şu evitler dinlendik sıra Bize nedametler, ihsanit de. Ağlayı ağlayı tövbe edip de. Biz de İbrahim'i bin etemin ve zamanımızın çok kıymatlısı olan velisinin sevgili evlatlarına bizi dahil et ya Rabbi. Amin. Rıza'na muvafık etti ya Rabbi. Amin. Birbirimizden muhabbetimizi kesmeye ya Rabbi. Leyla-i kadir Şeref hürmetine, semeray iman İman saharda açılan güller hürmetine, Amin. zikrinle dönen diller hürmetine, Amin. rükuda bükülen beller hürmetine, manevi gelen Hazreti Muhammed'den teyler hürmetine Amin. kusurumuzu günahımızı Amin. affet ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem ve aygale aşaünü'l cemilen bi ayyurusalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ezallillahi teala el Fatiha.